Türkçe Peri Masalları Bobino Evvel zaman içinde yeni bilgiler öğrenme konusunda doyumsuz, zeki ve akıllı bir delikanlı yaşıyordu. Çocuğun adı Bobino'ydu. Devamlı soru soruyordu ve babasının artık ona verecek cevabı kalmamıştı. Bu nedenle babası bilge bir öğretmen buldu ve tam bin farklı alanda eğitmesi için Bobino'yu öğretmene yolladı. Çocuk öğretmeninin yanında tam 12 yıl geçirdi ve genç bir adam oldu. Öğretmeninin ona öğretebileceği her şeyi öğrenince, Bobino babasına döndü. Oğlum, seni ne zamandır bekliyorum? Bana neler öğrendiğini anlat hadi. Baba! Oho! Şu pis kuşlar. Fırtına geliyor. Çabuk baba, sığınacak bir yer bulmalıyız. Şu tarafta bir mağara var. Fırtına falan gelmiyor. Gökyüzü açık. Baba, kuşlar ve ormanda yaşayan hayvanlar dünyayı bizden daha iyi bilir. Ne? Gördün mü baba? Ha, nasıl bil? Serçeler sayesinde. Onlardan biri söyledi. Bu mağaranın yerini de bize o gösterdi. Bu nasıl mümkün olur ki? Tüm kuş ve hayvan türlerinin dilini biliyorum baba. Bana öğretmenim öğretti. Ne? Öğretmenin sana sihirbazlığı mı öğretti? Öyle bir şey değil baba. Bunca yıl geçti, o kadar para harcadım. Oğlumun tek öğrendiği korkunç yaratıkların dili mi ya? Yani? Akrabalarımıza ve arkadaşlarımıza bunu mu söyleyeceğiz? Ne bekliyorsun? Birinin gelip sana köpeğinin ne dediğini sormasını. Ama baba... Benim işimi hayvanlar değil, insanlar yönetiyor. Şimdi işime ne olacak? Git buradan Bobino. Hemen git ve işe yarar bir şey öğrendiğinde geri gel. Hadi git, git hadi. Bobino oradan ayrıldı. Babasına dünyadaki tüm bilginin doğayı ve canlıları anlamaktan ibaret olduğunu söylemeyi çok isterdi. Ama söyleyemedi. Ve yola çıktı. Bobino ne zaman yorulsa bir yılana veya kuşa en yakın mağaranın nerede olduğunu soruyordu ve onlar da onu mağaraya yönlendiriyorlardı. Karnı acıktığında da Onlara nereden yiyecek ve su bulacağını soruyor, onlar da gösteriyordu. Onlarla konuşuyor, gülüyor ve vahşi yaşamda eğlenceli vakit geçiriyordu. Bir gün bir kabileye rastladı. Neden böyle havlıyorsun? Sessiz o. Hemen gidip onu bağlayalım. Hayır Dur! Ne oldu? Köpek bir grup hırsızın bu gece 12'den sonra kabileye saldıracağını söylüyor. Bana güneybatıdan 4 kişilik bir grup geleceğini söylüyor. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü ben kuşların ve hayvanların dilinden anlıyorum. Bu canlılar dünyayı insanoğlunun asla anlayamayacağı şekilde anlıyor. Rüzgarla konuşuyor, gökyüzüyle konuşuyorlar ve asla yanılmıyorlar. O zaman onları dinlemeli ve ona göre hazırlık yapmalıyız. O gece kabile üyeleri ağaçların tahıl yığınlarının arasına gizlendi ve hırsızları beklemeye başladı. Aynen köpeğin söylediği gibi dört hırsız güneybatıdan geldi ama kabile üyeleri hazırlıklıydı. Dövükerek onları uzaklaştırdılar. Korkuya kapılan hırsızlar kaçtı. Böylece köy ve köylülerin ürünleri kurtuldu. Çok teşekkür ederiz Bobino. Kabilemizi kurtardım. Efendim, kabilenizi ben değil, hayvanlarınız kurtardı. Senin sayende hayvanlarımızın ne kadar bilge olduğunu öğrendik. Anlıyor musun? Lütfen burada kal. Gitme. Şimdi ormana dönmek zorundayım efendim. Ama yine ziyaretinize geleceğim. Bobino yeniden ormana gitti ve birkaç hafta daha ormanda dolaştı. Bir gün kurbağaların daha önce hiç şahit olmadığı kadar yüksek sesle bırakladığını duydu. Onlara yaklaştı. Nilüferlerde oturan kurbağalar küçük bir şişeyle oyun oynuyordu. Kurbağalar onu görünce ona meyve ve yemiş getirdiler. Ona dinlenebileceği bir yer gösterdiler. Ertesi sabah Bobino yine yola çıktı ve küçük bir köye rastladı. Evlerin birinden gelen çığlık ve inlemeleri duydu. Oraya doğru yöneldi. Kızıma ne olacak şimdi? Yapma, lütfen bu kadar üzülme. Bir mucize olabilir. Affedersiniz hanımefendi. Sizi bu kadar üzen nedir sorabilir miyim? Kızları o kadar hastalandı ki. Komşu kasabadan ilaç alacaklardı ama hizmetçi köye dönerken şişeyi yolda düşürmüş. Zavallı kızı kurtarmak için tekrar ilaç getirmeye zaman yok. Ormanda o ilaç şişesinin nereye düştüğünü biliyorum. Hemen hizmetçiyi yollayın ya da en iyisi bana bir at verin. Nerede olduğunu nasıl bilebilirsin? Efendim her şeyi sonra açıklayacağım. Bana bir at verin. Tamam. Hemen. Bobino ata bindi ve kurbağaların olduğu yere gitti. Hey! Şişenin sahibini buldum. Şişeyi bana getirebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Bobino ilacı aldı ve hasta çocuğun ailesine verdi. İlacı alır almaz çocuk kendini daha iyi hissetti. Tehlikeyi atlattığı anlaşıldı. Ailesi ve köylüler çok sevindi. Teşekkürler. Kızımın hayatını kurtardın. Efendim onu ben değil, ormandaki canlılar kurtardı. Senin sayende hayvanlarımızın ne kadar bilge olduğunu artık öğrendik. Lütfen burada kal. Efendim ormana dönmem lazım. Ama yine ziyaretinize geleceğim. Bobino birkaç hafta daha ormanda dolaştı. Bir gün iki adamla karşılaştı. Onlarla oturup yemek yedi. O sırada bir Şahin geldi ve Bobino ile konuştu. Bu güzellik söylüyor ki ormanın hemen kıyısındaki şehirde yeni valileri için seçim yapılacakmış. Yarın öğlen saat tam bir gösterdiğinde arkadaşı Kartal yeni valiyi seçecekmiş. ''İçimizden biri yeni vali olabilir.'' diyor. Kartal mı? Ne tuhaf! Bunu nereden biliyorsun? Tuhaf değil arkadaşım. Bu bilgelik. Biliyorum çünkü kuşların ve hayvanların dilinden anlıyorum. Bu canlılar dünyayı biz insanların asla anlayamayacağı şekilde anlıyor. Rüzgarla konuşuyor, gökyüzüyle konuşuyor, asla yanılmıyorlar.'' O halde hemen o şehre gitmeliyiz çabuk. Siz ikiniz gidin. Size sonra katılacağım. Biraz yorgunum, uykum var. Biraz dinlenmek istiyorum. Peki hala dostum. Orada görüşürüz. İki adam şehre gitti. Büyük bir kalabalık yeni valilerin kim olacağını görmek için toplanmıştı. Saat 1'e geldiğinde kartal meşe ağacındaki yuvasından çıktı. Yüksekten uçup kalabalığı izledi, üstünde daireler çizdi. Yeni valiyi arıyordu. Şehrin girişinde havada süzüldü. Orada dikilen bir adamın omzuna kondu. O kişi Bobino'ydu. Bobino önünde dikilen kişinin öğretmeni olduğunu görünce şoke oldu. Ve büyük kartal seçimini yaptı. Bobino bu şehrin yeni valisi olacak. Çünkü o ormandaki hayvanların dilinden anlıyor ve onlara saygılı. İnsanları da bilgelikle ve merhametle yönetecek. Büyük bir ihtişam içinde altından bir arabayla Bobino vali konağına götürüldü. Bobino babasını çağırdı. Ve sonunda babası, kuşların ve hayvanların dünyayı insanların asla anlayamayacağı şekilde anladığını öğrendi. Rüzgarla konuştuklarını, gökyüzüyle konuştuklarını ve asla yanılmadıklarını. aynen öğretmeninin dediği gibi, hayvanlara saygılı olan Bobino, ömrünün kalanında halkını da bilgelikle ve merhametle yönetti.